...zamansız. This then is stereophonic sound. Sound sculptured in space. Hazırlayıp sunanlar... ...Burçak Konukman ve Hatice Utkan... to get out endless beaches They go on and on It's magical But I'd soon get out Evet merhabalar zamansızdayız. Bugün metronomi The Bay ile girdik. Çünkü Berlin'den, Singapur'dan, Tokyo'dan veya Londra'dan bahsetmeyeceğiz. İstanbul BNL ile bugün programa gireceğiz. Hatice iki hafta sonra yanımızda. Mehmet Sergi açılışında ve ben yine buradayım. Dün yanılmıyorsam 13. İstanbul BNL'i ilk konferansı yapıldı. Dün de önceki gün. Ve asla bir nevi... E, ...konsepte açıklandı diyebiliriz. Küratör Fulya Erdemci... E, ...ve anne ben barbar mıyım diye bir konseptten bahsediliyor. E, aslında e, Gözde e, bir yandan dün galiba e, yayınladığı açık dergide e, konferanstan e, bazı bölümleri. E, o yüzden bazı şeyleri tekrarlamadan e, biz de belki bizce e, bazı yerlerine bakarak e, programa başlayabiliriz. Sen orada mıydın Hatice? Ben evet, belirli bir kısmında. Ee, çok karlıydı. <gülüyor> Anne ben barbar mıyım? Aslında bir şey, Lale Müdür'ün kitabının ismi. <gülüyor> ee, ama burada işte Fulya Erdemci'nin sorduğu soru bence anlamlı bir soru. Ee, bu bir şekilde de bilmiyorum belki de bu kentsel dönüşüm ya da kentsel dönüşümün sanatla ilgisi ya da sanatın e, bu kamusal alanda ne derece gerçekçi... ...ya da ne derece olabileceğine dair... E, ...ilginç bir soru... E, ...böyle bir, bir şey açılacak... ...bu bence biennial'in ilginç bir yanı da... ...tek bir yerde olmayacak... Hı hı. ...yani dönüşümde olan... E, ...mümkün olduğunca dönüşümde olan... ...her yeri kullanmaya çalışacaklar... ...böyle de bir e, planları var... ...bence bu iyi bir şey... Hı hı. E, en azından hani hep yıllardır konuşulan bir şey vardır. İşte ah sanatı tek bir yere toplamayalım. Her zaman açalım. İşte bu dört duvar arasında bir beyaz küpün içinde kalmasın. Bu çok iyi bir fırsat bence. Ve bu güzel bir şey olabilir. Tabii ki de sergi nasıl olacak onu bilemiyoruz. Ee, bildiğin gibi geçen Berlin Bienniali böyle çok dağınıktı. Hı hı. Sen de gittin gördüm. Ben de hı hı. gittim gördüm. Çok dağınıktı. Farklı farklı yerlerdeydi tepki de alabilir ama çok güzel de olabilir. Bence bu kavramsal çerçeve güzel bir kavramsal çerçeve. Yani en azından bir soru var ve her şey bence bir soruyla başlar. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Metni böyle biraz etraflıca değerlen, değerlendirdiğimizde şey çıkıyor karşımıza. Hani zaten bu ya barbar ve yabancı üzerine bir vurgu var. Bir yandan da ...kentli olma üzerine ya da kentin, vatandaşın kenti nasıl kullanına dair çeşitli göndermeler var. Bir yandan neoliberalizm politikalarıyla hı hı. ilgili e, bazı açıklamalar var. Çünkü bir yerde de sonuçta bu kentsel dönüşüm politikaları neoliberalizmle çok fazla etkili. Hı hı. Ve kentin e, bir şekilde yönetenlerin e, izlediği politikaların kentler üzerinde etkileri de son günlerde çok fazla tartışılıyor. Hatta birkaç yerden birkaç alıntı e, aldım. E, Nehliberizm ilgili güçlü olan hayatta kalır parolasından bahsediliyor. Seksenlerden bu yana da en çok olan şey bu herhalde. E, kamusal alana dair e, ciddi anlamda çok fazla aslında e, betimleme var. Nasıl izlenebileceğine dair. Evet. Oradan da şöyle bir alıntı yapabilirim. Kamu sağlam farklı hegemonyacı e, projelerin herhangi bir niyai uzlaşma olayı olmaksızın birbiriyle karşılaştığı bir savaş meydanıdır. Bu anlamda bir savaş söz konusu. Shantan e, e, dan bir e, alıntı. E, bir yandan hepimiz aynı gemideyiz noktası da var aslında yazıda. BNL'de de buna bir yerde vurgu var. Bir yandan Rafet hastanın aykı Konferansı'nda da eleştiri üzerine konuşurken... ...bu hepimiz aynı gemideyiz'e dair onun konuşmasından yayınlanan metinde şöyle bir şey vardı. Sonuçta... ...sağduyu adına konuşan Sükut... ...sağduyu adına konuşanlar bir yerde... ...hep aynı sihirli kelimeyi kullanıyorlar. Bu da hepimizin aynı gemide olduğuna dair bir, ke bir kelime. Ee, bana şey gibi geliyor. Yani şimdi tasarım de İstanbul bienneli'ni şu anki bienneli biraz birbirinden ayrı düşünemiyorum ben. Ee, tasarım bienneli'nde aslında bu kentsel dönüş, dönüşüm işi çok fazla e, bir yerde de işin içindeydi. Ama e, tekrar sanatla e, tekrar önümüze geliyor. Bir de 12. İstanbul bienneli biraz daha hani... Ee, ...şehirden kopuk bir BNL'di... ...daha bir coğrafi bir BNL... ...daha bir hani buraya... ...küratörlerin seçimiyle... E, ...farklı coğrafilere gelen... ...son dönemin sanatını daha iyi görebiliyorduk... ...daha iyi bir okuma yapabiliyorduk... Bu sefer şehre odaklanan bir BNL söz konusu... Ee, ...sanat eleştirisine dair... ...konferansların yapılacağı söyleniyor... Ee, ...çalıştayların yapılacağı söyleniyor... Ee, ...sanat yazarlığı üstüne bile olacak. ...evet, evet... ...bu da aslında bir bazı noktalarda... E, ...güzel bir yaklaşma olduğunu düşünüyorum. Yani en azından bazı boşlukları doldurma adına... ...iyi bir çalışma olabilir. Tabii bunların sonuçları nasıl değerlendirilir? Ee, sanat eleştirmenliği... çalıştayına katılanların... E, ...sanat eleştirisini nerede görebiliriz? E, bunlar da ayrı bir tartışma konusu. E, onun dışında söyleyebileceğimiz neler var? Belki danışma kurulundan kısaca bahsedebiliriz. Dokumento 13'ün sanat direktörü... E, ...var ismini telafiz edersem yanlış yaparım diye söylemeyeyim ismini. <gülüyor> ee, sanatçı Ayşe Erkmen var. Ee, sanat danışmanı Melih Fereli var. <gülüyor> ee, Hı Hanru var. Yine daha önceki İstanbul Biyaneli küratörlerinden. Ee, bir kişi daha var. Onu da ismini telaffuz edemem diye söylemeyeyim bari. <gülüyor> ee, onun dışında 14 Eylül 10, 10 Kasım tarihleri arasında olacak. Bu ee, Şimdilik bizdeki bütün bilgiler bunlar. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yıkasevinin sayfasından da bütün metni aslında görebilirler. Ha, bir, de, bir de ilginç olan, yani benim için ilginçti. Hani bir yandan Biyener'in yani metinde yine aynı zamanda Biyenerlerin şehrin pazarlanması noktasında eleştirildiğinden bahsediliyor. Metin hatta bununla bitiyor. Ee, ve bir yandan BNL'in bu tartışmayı da ele alacağından bahsediliyor. ve Veya işte okupay hareketi. Hmm. Aynı zamanda Arap Bağrı'nın da e, sonuçlarının hala bilemediğimiz ama sürecin devam ettiği olaylar bunlar. E, en azından insanların bir şeylerden memnun memnun olmadıklarında tepki gösterebilmelerine dair iyiler, bir, birer örnek olduğunu söylüyor. Aslında Bunlar bir genel metninde yer almasa en azından ilk basın ilk basın bülteninde yer alması bence güzel bir şey. Aslında yani. konuşmasına başladığında full yardımcıcı şey dedi. Bu dedi hani bu bir başlangıçtır çünkü bu metin. ...ve de hı hı. bütün bu kavramsal çerçeve... ...gelişmeye devam edecektir. Evet. Yani şu an hani bu açıklandı... ...ve bu bu şekilde olacak değil. Zaten e, bayağı bir farklı... ...Occupy Way dediğin gibi... ...diğer taraftan Arap Baharı var... E, ...diğer bir yandan... E, ...farklı şey, şeyler var... ...hepsi birlikte birleşmiş... ...ama aslında hani... Bunlar bunlar ne getirecek yani bunların sonucunda biz ne göreceğiz bu hep birlikte gelişecek bir şey şehir nasıl gelişiyorsa şehircilik nasıl gelişiyorsa sanat da bunun içinde gelişecek ve bir, bir yerlerin sonunda göreceğiz bence. Bir de şey çok iyi e, hani aktivistlerle de birlikte e, olacaklarına dair uh -huh. bir, bir söylem var tabi aktivistlerin e, bu durumu ne kadar kabul edeceklerini de hakikaten süreçte izlemek gerekiyor çünkü genel olarak. E, Biyenel'in ko-sponsorluğunda e, olması birçok aktivisti ciddi anlamda e, uzak durmasına en olabiliyor ya da karşıt durumlar geliştirmesine. Buradan istersen Ayka konferansına geçelim. ...Ayka konuşma dizisinde. Evet. E, ben, ben hepsine katılamadım. Sadece 2000'lerle ilgili olan e, bağımsız oluşumlara e, katılabildim. 4 Ocak günü düzenlenmişti. Moderatör Esra Ay sundu. Pisten Osman Bozkurt, Didem Özbek, e, apartman projesinden Bu konuşumlarda... Serda Aslan. Tam olarak amaç nedir Uçak, sana soralım. Masadan Vahit Tuna e, ve Volkan Aslan vardı. Tanıklıklar ve paylaşımlar adıyla düzenlendi ve bir kitap oluşturulması konuşuyordu. Hatta konferansta biri bir şey söyledi lütfen mikrofonu söyleyin çünkü kitap olacak diye durmadan bir hmm. belirtiliyordu. Sanırım bir şey yani 80'lerden günümüze olan gelişen birçok şey tanıklıkları ve paylaşımları belgelemek. Amacıyla bir şey yapıldı bir de ilk sen de bugün konuştuk hani en azından o kadar insanın bir arada olması bir araya gelmiş olması bir şekilde de olsa hı hı. iyiydi ama benim izlediğim sunumlar çok boştu. Yani insanlara baktığında çok fazla kalabalık değildi ha, o açıdan. Hı hı. Ama mesela ben bağımsız e, oluşumlara dair bir şey söylemek istiyorum. Şimdi çok ilginçti. Yani moderatör esayisinin çok güzel sorular sormasına rağmen bağımsız inisiyatifler hep şu şekildeydi. Soru neydi sorun neydi diye e, birbirlerine bakıyorlardı. Ve inisiyatifler e, net olarak şu noktalarda buluştular. Bir, biz bulunduğumuz çünkü bu birçok inisiyatif merkezde değil, pist e, merkezde değil. Ee, ...55-33 merkezde değil... ...apartman projesi Berlin'e taşındı artık... ...hani başka bir merkezde... <gülüyor> ee, ...Vahit Tuna Masa projesi zaten yeri yok, geziyor... Ee, ...ve onlar şunu söylediler hep bir ağızdan... Ee, ...bizim bulunduğumuz yere sanat getirmek gibi bir derdimiz yok... ...bulunduğumuz bölgede sanatı anlatmak, öğretmek gibi de bir derdimiz yok... ...birinci olay bu... ...ikincisi de hani inisiyatif almanlara, niye inisiyatif almanlara dair sorulduğunda... ...genel olarak bu disiplinler Arası Sanat Derneği... ...90'lardaki Disiplin Arası Sanat Derneği'nin... ...ilk buluşmaları, bu tür ilk... E, gelişmeleri neden olduğu... ...fakat bundan sonra da... hani ...başka oluşumların bu, bu oluşumun içinden çıktığı... ...bahsediliyor. Ama çoğunun... ...bu anlamda sürdürebilirlik gibi... ...bir dertleri de yok. Çünkü mesela... ...55 Ossuz'un kirası ödeniyormuş... ...bir şekilde... E, Hani bir inisiyatif olarak bir dertli, dert algılayamadım. Halbuki bir inisiyatif alınıyorsa bir dert olmalıdır diye düşünüyordum ben kendi adıma. Belki de benim aradığım daha politik bir söylemdi. Bu Politik söylemi bulamadığım için öyle düşünüyor olabilirim. Yoksa bu inisiyatiflerin hani web sitelerinde de kendi vizyonları gayet yazıyor. Ee, ama yine de kendi adıma üzüldüm. Çünkü inisiyatiflerimiz şu anda gerçekten e, bir yerde hani niye inisiyatif olduklarını bile sorgular haldeler. Herkes çünkü piyasadan konuştu onlar da piyasadan e, konuştular ve kendi kendilerini de lav edecekler yani bir şekilde bitireceklermiş gibi konuştular halbuki e, da, yani inisiyatif alırken yani sanatçı inisiyatiflerinin sivil inisiyatiften geldiğini düşünüyorum ben ve de olarak da bir duruma dair bir şey geliştirildiğinde bir anlam kazanıyor. Ama artık sanatçı inisiyatifleri de giderek kazanmaya başladı. Yani bunu yapmak bile aslında bir dert. Evet şimdi bu... de orada çıkıp hani aslında dertlerini anlatmaları da belki de çok hani bilmiyorum etkileyici olmazdı. Yani problem bence şöyle bir şey var. Problem anlatmaktan çok bu e, herhangi bir festival için de geçerli. Bu mesela Hı -hı. bizim yazın yapmaya çalıştığımız Hı -hı. ve yaptığımız Performans festivali için de geçerli. Hani birazcık dert anlatmaktan daha çok aslında neler e, yaptıklarını anlatmaları daha mantıklı olabilir. Çünkü artık inisiyatif kalmadı. Yani ben e, hatırlıyorum bundan 4 yıl önce bu işe ilk başladığımda e, ben inisiyatiflerle röportaj yapıyordum. Şimdi artık hiç inisiyatiflerle röportaj yapmıyorum. Yakında Filiz Avunduğ'un 15-33 mü o inisiyatifin adı hı hı. Filiz Avunduğ'un. Ee, onun kurduğu bir inisiyatifle e, röportaj yapacağım. Ama normalde yok. Ee, hatta e, kendilerinin öyle bir dertlerinin olmamasını anlatmaları da bilmiyorum birazcık garip geldi ya bana. Her şey çok iyi mesela bu Okan sorulduğunda işte inisiyatif e, kurdunuz işte zamanında içindeydiniz. Şimdi olsa aynı şeyi yapar mısınız yoksa sanatçı olarak mı devam eder sorulduğunda? Şimdi olsa aynı şeyi yapmazdım ama yapanları da gaz verirdim, desteklerdim diye bir cevap veriyor. Aa, bilmiyorum ben anlayamıyorum bu konuyu. Ben hani daha fazla olması gerektiğini savunuyor yani düşünüyorum sadece. Evet inisiyatiflerin daha ee, fazla olsa keşke. Sanat piyasası tartışıldı. Beş, be, ha, ayrıca çok kültürlü sanat tartışıldı aynı gün. E, o da ilginçti. Borga Kandürk, Kandürk K2'den e, İzmir hmm. özelinde bilgiler verirken... Ee, Ferhat Özgür çok keyifli bir şekilde Ankara'dan nasıl kaçtığını anlattı nasıl kaçmak zorunda kaldığını e, mekanların nasıl bir şekilde e, kapandığını ve onun anlattığı hikayelerde ben çocuktum Ankara'da ama bir şekilde hatırladığım çok şeydi anlattı ilginç geldi bana bir, bir kendi açımda e, Melih Görgün Sinopya'nın elinden bahsetti, e, çok kültürlü çok merkezi sanatta e, İlginçti, gerçekten hani e, merkezin dışında en olduğunu da duymak güzeldi e, sanat piyasası konuşuldu 5 Ocak günü. Benim izleyebildiğim Mehmet Ali Bakanay e, moderatörlüğünde. Kendisi bir hukukçuymuş. Aynı zamanda koleksiyoner. E, Soda Biz'den Oya Delahaye ki Soda Biz İstanbul temsilcisi kendisi. Ve Aylin Seçkin kült e, Bilgi Üniversitesi Kültür e, Yönetimi Kültür Ekonomisi dersi veriyor. 4 senedir kalıyorum kendisinden üniversitede. Yani dersi geçemiyorum. Akademisyen. Akademisyen. İlginç bir tartışma oldu. E, Bera Hoca'nın... E, Fatih Özgüven'in güzel çıkışları oldu ee, bu sanat piyasasının ekonomik bir dille konuşuluyor olmasından. Çünkü e, Aylin Seçkin özellikle verdiği örneklerde hani çok garip şey, tanımlamalar kullanıyordu. Mesela şu anlamda işte bir yatırım fonudur bu fonudur. Hani e, yatırım yapabilirsiniz sanata da diğer şeylere olduğu gibi. Ve hani belki diğer maddi olan birçok şey para olarak size bir dönüş yapar ama sanat mutluluk da. <gülüyor> ...getirir gibi yorumlar yaparken... ...Beril Hoca da sanatın... ...bulunduğu toplumlarda bazı... ...sosyoekonomik durumları da betimlediğini... ...ve sadece mutluluk getiremeyeceğinden... ...bahsetti. Bunları... ...bir arada görmek gerçekten ilginçti. Belki de... ...bu tür çatışmalara ihtiyacımız var. Bir yandan şeyden bahsettiler... ...ekonomik olarak... ...bu sponsorların... ...ya da işte fiyatların... ...nasıl hesaplandan bahsettiler... Ee, ve bunları ne kadar biliyoruz? Hani sponsorlar sanata destek oluyor ama bu rakamlara ulaşabiliyor muyuz? Böyle bir çalışma var mı? Diye tartışıldı. Bir baktık ki aslında bu, tam da bilemiyoruz neyin ne olduğunu. Bu anlamda e, sanat piyasasındaki rakamlara da bakarsak işte Soda Biz'in rakamlarına. O zaman da çok büyük balonda gidiyoruz. O yüzden de mesela buradaki en sağlam, en ilginç olan Soda Beez'den O.Y.D.L.H.'nin yani gerçekten bu iş büyüyor, büyüyor, büyüyor ama hani ne olacak bilmiyoruz. Belki de koleksiyonel ellerindeki işleri bir anda sokaklara bile dolatabilecekler demesi önemliydi bence. Hani ilginçti ee, diye düşünüyorum. E, aslında e, buradan biliyorum çok konuştum. Bir yere bağlayacağım, oradan sana soracağım. Damonhurst'ün sergisi var. E, Portakal müzayede evinde. Evet, ben de onunla ilgili Ve, bir şey anlatacağım. İstanbul'da İstanbul Say Damonhurst kendi Daimler's Save İstanbul'da bir makale yayınlandı. Blown Art Info'da. Evet. Ve orada çok güzel şeylerden bahsediyor. Tam da bütün sanat, piyasa, bağımsızlık birçok şey hakkında. Oradan sana atayım. İşte Türk sanatçılarının bir yandan, bu makalede Türk sanatçılarının bir yandan... ...vize problemleri yüzünden yurt dışına çok fazla gidemediğini... ...belki koleksiyonerlerin iş adamı oldukları için daha rahat gidebildiklerinden bahsediliyor. Ve çok fazla aynı yerde kalan bu sanatçıların... ...ürettiği işlerin dekoratif ve gimiki gemi, olduğu söylüyor. Gimiki'yi de bayağı bir araştırdım. Neyin? Gimiki hmm. e, olduğu söylüyor. Gimiki'yi baktım nedir diye alt hileye benzer sözlükteki tabirleri yani karşılığı. E, yani bu kadar e, kısıtlı alanda kalan e, sanatçılardan da daha fazla bir şey beklemekte bir açıdan zor e, gibi geliyor bana. Evet, sen ne diyecektin Demian Hossak'ın? Evet, o, bununla ilgili çok talihsiz bir şey anlatacağım. Demian Hossak'ın tabii ki de e, bazı tabloların buraya geldiğini duyunca biz çok heyecanlandık. Hemen bunu girelim, ertesi gün haberlerde çıksın Hı -hı. falan. Tabii her gazete böyle yapmıştır. E, ama tabii ki de hani insanların kaçırdığı bir şey var. E, görsellerde Demian Hossak'ın çok eski tabloları görülüyordu. Yani 1992-95-96 e, senelerinde yaptığı Hı -hı. ve ona spin Art Hı -hı. adını veriyor. Spin evet. Paintings adını veriyor. Nokta Bunlar nokta. vardı. Ben de telefon açıp sordum. Ee, yetkili kırıma. Hı -hı. Dedim ki acaba bu böyle böyle mi? Ee, telefonun ucundaki kişi bayağı bir kahkahalar atarak... Ay çok güzel bir şey sordunuz. Biz de hiç bilmiyoruz. Acaba hangileri? <gülüyor> Ama yok yok. Yenilerini de getirdik gibi bir şey deyince... Tabii ben e, bu sergiyle ilgili... Ne düşüneceğimi hiç bilmiyorum bile. Zaten ben bunun yani, çok fazla sergi olduğunu da düşünmüyorum. Bu tamamen bunları satmak için buraya getirilmiş. E bu bir proje. yani ve bir yandan da. Gerek yok. E, hani demiyorsunuz zaten koleksiyonerleriyle... ...anlaşılarak bu sergi getirilmiş bir şekilde. Hani e, ikna etme şeyi koleksiyonel ve eğer satılmazsa da aynen geri iade edilecekmiş ve bunuda bölülenliyor ve ben bu haberleri sinir oluyorum çünkü <Gülüyor> resmin önüne geçip bu işi düzenleyen insanlar poz veriyorlar. Yani resimler evet. orada arkada evet. ve o işin şeyi işte hani böyle getiren hamili mi artık her ne kimse poz veriyor. Bununla ilgili de yani ya bence ilginç Serkan Öz e, Kaya'nın e, sağ yaşasını eleştiri diye bir yazısı vardı. Orada güzel bir şey diyor. Hamiller sanata sahip olamazlar. Onlar yapıtları gerçek sahipleri. Yani izleyici ve tarih için saklamak, korumak ve sergilemekle yükümlüdürler diyor. Yani bu galeri, müze ...sanat mekanı, her neyse... ...onlar hiçbir şeyin sahibi falan değil o anlamda. O birileri adına... ...onun şeyini koruyor... ...yani güvenliğini koruyor aslında. Yani bunu unutmamak gerekiyor. O yüzden yani... E, ...bu sanatı... ...temsil eden ya da yapan insanların da... ...bunu biraz dikkate almaları... ...gerekiyor gibi geliyor Ama bu bana. yani şunun... En son yani şunu söyleyelim. Zaten Damien Hirst'i buraya getiren kurum hiçbir zaman için ben çok iyi bir sanat galerisiyim diye ortaya çıkan bir kurum ya değil. değil ama yani Bunlar müzayede. Ya bir öyle evi. de ama yani hani e, Sat, satmak basında, zaten amaç. Bas, basın diye üzerinden bakarsak çok da fazla hani yer getir, yer alıyor bunlar hani bir yerde. Damien Hirst'e de da çok yüklenmemek lazım. Tate Modern'in e, bu yılki e, izleyicisi 9.5 milyon. Geçen yıla göre yüzde beş bir, yüzde beş değil pardon, yüzde yüz bir artış göstermiş. Bunu belirtmek Çünkü lazım. Çünkü o bir pop star. <gülüyor> o bir pop star olabilir ama o sergi bayağı iyi bir sergiydi. Ee, o zaman e, şey, sergiler de vardı ama burada, yani işte sergiler de var. <gülüyor> Görüşmek üzere. <gülüyor> Zamansız. This then